Sallallahu teâlâ fi kitâbi'l-azîz, bismillahirrahmanirrahîm, fâlem ennehu la ilâhe illallah, sadakallâhu'l-azîm. Yerin ve göğün direği, arşın ve kürsünün isnadı bu tevhid-i şeriftir. La ilâhe illallah. Bu tevhid, Nuh'un gemisi gibidir. Kim buna iltica ederse, gardtan, boğulmaktan, helaktan kurtulur. Kim bunu geriye atırsa, mutlaka helak olur. Bu la ilâhe illallah.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 Allah bizim başımızdan bu tevhid tacını almaz. Amin. Göğrümüzden de muhabbet-i Muhammediye'yi ihraç etmesin. Amin.